Şimdi bir kişi Allah için buğz ettiğinde buğz edilen mazur bile olsa buğz eden Allah için yaptığında ecir alır. Evet. Şimdi bir kişi Allah için buğz ettiğinde bir mülker görmüş kardeşinde evet. o münker sebebiyle Allah yani için. Allah için buğz edebilmesi için evet. böyle bir şey olması lazım. Evet böyle bir şey olması lazım. Ee, kardeşinde de bu mülkeri işlerken gördüğünde, onun mazur olup olmadığını bilmediğinde, onun Allah için olup olmaması... Şimdi, hüsnü ederse ondan da ecir alır. Yani ameller niyetlerledir. Mesela bir gün, Nebi Aleyhisselatu Vesselam yani şeyi yasaklıyordu biliyorsunuz, sarımsak, soğan gibi kokularla mescide gelmeyi, e, i̇bn Amr radyalanma sanırım veya babası Amr gün As olabilir, Mescidde bundan sarımsak gibi kokular geliyor. Allah Resulü aleyhisselatü Vesselam kızıyor ona. O da diyor ki e Allah'ın Resulü diyor bir mazeretime bak diyor. Bir yarasını gösteriyor. Yani yaraya bir tedavi uygulanmış. Ondan sonra Allah Resulü aleyhisselatü Vesselam bir şey demiyor. Benim anladığım Allah için bir buğuz gündeme gelecekse karşı tarafın hani o münkeri bilerekmiş diyor, bilmeyerekmiş diyor o gündeme gelmediğini bu Allah için olması zor olur. Şimdi e, bu sözü genel manada söylüyoruz. Mesela Ömer bin Hattab radıyallahu orada söylediği gibi bize kötülük ishar ederseniz yani bize zahirde münker olan bir iş ortaya koyarsanız biz bunun gereğini yaparız. Yani olay bu yani. Mesela e, Allah Resulü aleyhisselatü vesselam'a aracı olmaya çalışan Usame bin Zeyd gam diyeli kadın hakkında mıydı? aracı olmaya çalışıyor. Niye? Onun hayrını biliyor çünkü. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki artık bana intikal etti mi? Yani yöneticiye intikal etti mi? Böyle şeyler olmaz. Hükmün gereği neyse. O yapılır. Ama buraya gelmeden önce halletseydin. Yani bu e, sultana şikayet edilmeden önce. Mesela iki Müslüman davalı. E, hak talep ediyor. Burada aralarında razı olup bu haktan vazgeçebilirler. Davacı olmaktan vazgeçebilirler. Ama sultana aksettiyse iş, hüküm uygulanır. Bu da bunun gibi. Yani zahire fısk ortaya çıkmışsa o adam aslında özünde hayırlı birisidir. Belki bu kötülükte de kötülük hasret etmemiştir. Biz bilmiyoruz ama kötülük yaptığını biliyoruz. Bunun gibi. Mesela içki içtiğinden dolayı defalarca getirilen bir adam var. Diyorlar ki yani Allah lanet etsin. Nasıl bir adam sürekli işte sopa yiyor, yine geliyor diyorlar. Allah Resulü aleyhissatülsam kardeşine karşı şeytana yardımcı olma diyor. Kardeşine karşı şeytana yardımcı olma dediği şey lanet etme hakkında. Ama ona uygulanmış olan şey had cezası. Sopa vuruluyor yani. Yani şeriatın gereği olan tavır, hüküm uygulanır. Ama lanete izin yok mesela burada. Bunun gibi yani bizim ilişkilerimizde zahire bir kötülük, münker olan bir iş çıkarsa bunun gereği olan yapılır. Ama o bunu bilmeden yapmıştır veya başka türlü. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna necranlı birisi geliyor Müslümanlardan. Parmağında altın yüzük var. Allah Resulü bakmıyor yüzüne, selamını almıyor, ilgilenmiyor. Adam geliyor, karşısına şikayet ediyor. Diyor ki Allah Resulü yüzüme bile bakmadı diyor. Yahu diyor, bey diyor, sen git Allah Resulü'ne sor. Mutlaka bir sebebi vardır diyor. Adam geliyor soruyor, ey Allah Resulü diyor, ben sana geldim, selam verdim, almadın. Yani bunun hikmeti ne? Allah Resulü elindeki çubukla elini parmağına vuruyor. İşte bu kor parçasıdır parmağındaki diyor. Diyor ki adam, o halde diyor, ey Allah Resulü diyor, bir çuval korla geldim ben size diyor. Ganimetleri getirmişti. Yani altın tarzı şeyler vardı. Böyle bir kısa var. Yani ilk başında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onun bilip bilmediğini bilmiyor. Ama tavır olarak selamını almıyor. Şimdi öyle yapmamız lazım, lazım değil. Burada kastettiğimiz şey amellerin niyetlere göre olmaz. Ha biz müminler olarak yani Müslümanlar olarak mümin kardeşimize hep mazeret kapısı ararız. O ayrı bir şey. Ama zahire çıkma, çıkan bir kötülük varsa burada mazeret arama yok. Mesela karşına geliyor İbn Mesud yaptığı gibi işki koktuğundan söylüyorlar Yani içki içti diye birisini şikayet ediyorlar Gördünüz mü diyor Yok diyor işki kokmasından bahsediyorlar Yani içerken görmedikçe gelmeyin diyor İbn Mesud Radyalan Bunun gibi yani Ama bunu yapıyorsa o Onun cezası verilir Zahire çıkmışsa tamam Ama bir kokudan veya bir e, alametten dolayı Ya bunun ayağında çamur var işte falanca tarladan mı geçti, şuradan e, hırzlık yapılmış. Bunu yapan bu olabilir mi? Bunları araştırma yok. Ama net olarak ortaya çıkmışsa, yani suizan etme yok. Ama fiili ortaya çıkmışsa münker olarak bundan dolayı buğz edersin. Fakat ortaya çıkmış olmasına rağmen onun bilmemek, kasıtsızlık gibi şeyleri olabilir. Şimdi ben, mesela ben birini tanıyorum, o gider. Böyle bilatlı insanlara anlatan biri, davet edemli. Evet. Aramızda kardeşlerden biri bilmiyor bunu. Evet. Çok bilmiyor, sakallı. İşte gidiyor, selam veriyor diyor, bir hoş beş şey yapıyor. Ben de bunu gördüm. Uyarman lazım. Yani ben bunu ilk gördüğümde, yani Allah için buuzu direkt sergilemeden, yani önce ona kardeşlerden hani sen bunu bilmiyorsun, bu adam böyle böyle demeden. Şimdi sen biliyorsan şey, bak, onu, onu tanımadığını biliyorsan böyle. Tanımadığını. Ben zaten tanımadığı hüsnü zatını yapmaz. He, ama sen tanımıyorsun bak. Şimdi falanca A bidatçı şahs, B şahsı geliyor, bununla teşrik mesai yapıyor. Sen diyorsun ki bu bununla oturduğuna göre bu da bunun gibidir diyorsun, buğz ediyorsun. Bundan dolayı ecir alırsın. Hakikatte bu bunu bilmiyor olabilir yani, bidatini bilmiyor olabilir. Ama sen şu tavrından, Olsun. yani Allah için ne olduğun sürece ecir alırsın. Ben de onu karşılıyorum. O buğzun Allah için olabilmesi için, Karşı tarafında bilerek bunu yapıyor. Yok, da... bidatçilerle böyle bir konuşma yok yani. Bidatçilerden direkt alaka kesilir. Bidatçilerle kesilir de adam. E, o adam da bidatçilerle konuşuyor. İşte bilmiyor adam. Değil. Yani Onun adam... bilmemesi işte bizi ilgilendirmiyor. Biz biliyor muyuz? Ama ben onu e, uyardıktan sonra Allah için. Uyardı, bilmedi. uyarı, uyarı yok. Bidatçilere uyarı yok. Bidatçı değil yani. Şimdi bu adam da bidatçıyla konuşuyor. Yani bilatçıyla konuşuyor. Şimdi Hale mesela Adem şimdi sen geldi. Abi ben Hale'ye başlamıyorum. Hale, hale geldik, Hale'ye tanımıyorum. Şimdi bu adam tanımıyor. Bak şey. sen biliyorsun ama değil mi? onun Bunun kimseyi tanımadığını. Sen biliyorsun. Yani öyle hüsnü zan ediyor. Yani e sen hale biliyorsun hale yani. Edeyim. Hüsnü zan bırak. Zan değil bu. Biliyorsun yani. Adem ne bilsin haldekileri? Ben ne bileyim ya. Bir şey soralım. Şimdi bu adam hükür diyoruz ya mesela. Bu hükür Bu adam hüzün ayrı mümkün yani kişinin kendi işlediği fıskla meseleyi bildiği halde hala mesele sizin açıkça bidat olduğunu açıkladınız. Hatta ona tabi olan o hocalara, bilime tabi olanlardan da temel edilmesi gerektiğini açıkladınız. Hocaları dinleyin. Onlara hala çevresiyle görüşen, selam verin kişilere karşı bu onlara hani kendi şahsi ıstıkları, gizlenmesi gereken şeyler olmuyor, doğru mu? Tabii, bu ortaya çıkmış şeydir. Bunun için favori gerekiyor Tabii ki gerekir. Bak, şöyle bir şey olabilir. Bu adam gizli gizli görüşüyordur bidatçilerle, biz bilmiyoruz. Biz bunu araştırmayız. Yani insanlar, sen işte gizli de acaba bidatçilerle görüşüyor musun? Veya bidatçı bu hocaların dersine gidiyor mu, dinliyor mu? Biz bunları araştırmayız. Ama biliyorsak, yani görüyorsak, yani... Ee, his alemine çıkmışsa, işitmiş, duymuş, görmüşsek yani işitmeyle yani, kastettiğim versen, adil bir ravi var, vasıtasıyla yani, bunu yani. biliyorsak ona gereken tavır konur. Yani onunla konuşulmaz, selam verilmez. Yani kendi gizlemesi erken fıskına girmez bunu. Seviyorum. Tabii, o giz, kendisi gizlemiyor zaten. Şimdi zaten şöyle olmuyor bu. Yani mesela. Oğuz abi mesela Adem abi buğd orada. Yani bilmiyor, bilmiyor ya. Şey. Adem abi bilmiyor. Şimdi Adem abi gelip mı? Şimdi bak faraza şeyler üretmeye gerek yok. Burada verilen örnek şu Oğuz haldekileri biliyor. Adem'i de biliyor. Adem'i de biliyor. Yani örneksin sen sadece. Üçüncü bir şahıs Burada böyle bir şey olamaz. Yani burada Oğuz'un vazifesi işte Adem'i uyarmaktır. Bu Bidatçı bununla görüşme Buna selam verme Oğuz'un vazifesidir bu. Bu ayrı mesele. Ama e, burada verilmesi gereken örnek şu. Oğuz'un tanımadığı birisi Halde, yani şahsen kimin neyi bildiğini bilmiyor. Orada bidatçı birileriyle, diyelim Yaşargil'le falan filan, konuşan birileri var. Uğuz onlara tavır koyar. Ama buradan hiç bilmeyen, onun bilmediğini de Oğuz biliyor zaten, bu ayrı. Kardeşim sen buna selam verdin de bir daha verme, bak bu bidatçı. Yani burada fiillerin e, mana yüklediği, yüklenen manalar önemli burada. Yani Kişinin kastetmediği şeylerden kişi mesul olmaz. O yaptık. Din de şimdi o söyledi Adem'e bu adam bir daha hiç görüşme. Evet. Adem'in selam kesmesi lazım. Kesmiyorsa ondan selam kesilir. Ya ben keseceğim zaten ben öyle bir şey. Sen şu an şu an konu örneğisin sen. Hocam, Faraz abi şahsiyeti. Anlamıyorum. Keser. Şimdi. Ya da Allah için buğz etmeyi belki tam iyi anlayamadım. Şimdi kişi, yani az önce son örneğimizde Müslüman Müslüman da aynasızdır örneğimi verdiniz ya. Evet. Şimdi ben birini Allah için buğz edeceğim de benim bir ortada bir hücretim olması lazım, bir ortada bir olması lazım. Ki, evet. Allah' Allah'a isyan veriyorum. Bundan ısrar ediyorum. O zaman ben işte nefsi yapmadığımın ispatı olarak Allah için gündeme geliyor. Evet. Yani, Orada buğz edilen mazur bile olsa, verdiğiniz ördekler mesela had hani cezası gerektiren veya halifenin karar alacak şeyleri Bilmeden verir. yapmış olardır. Mesela Adem Aleyhisselam'ın durumunu düşün, hileye getirilerek, iblisin hilesiyle günaha düşürüldü misal. Allah Azze ve Celle bundan dolayı cezalandırıyor, yeryüzüne indiriyor. En iyi bilen o oldu ki. Yani Adem Aleyhisselam'ın ne şekilde o günahı işlediğini de en iyi bilen Bilmiyorum, Allah Azze ve Celle. Ondaki mazurlukta kasıt, bilmeme. yani. yani Uyarı Bilmeme yani. veya kasıt. Yani bütün mazeret olabilecek şeyler girer buna. Yani orada Adem Aleyhisselam Allah Azze ve Celle uyarmıyor Hani bu ağaca yaklaşma diye. Tamam. Bir bilgisi var. Ama hileyle yapılıyor bu. İşte hiçbir bilgisi olmayan adam o münkerin münker olduğunu bilmiyor. Ben bilenim. Adem Aleyhisselam da bilmiyordu. Yaptığı şeyin münker olduğunu bilmiyordu Adem Aleyhisselam. Var. Var da hileyle işte. <gülüyor> yani o emir başka bir şekle sokularak aldatılmıştı yani Tabi. Evet, Tabii. Sen, yani o yasak bunu kapsamıyor şeklinde öyle bir e, hile var yani. Adem Aleyhisselam karşı. Selam hususu aklıma geliyor şimdi biz, yani, biz sakalım dolayı, Müslüman kimliğimizle de yürüyoruz. insanlarla yolda karşılaşıyoruz. Tanıdığımız, tanımadığımız, yine de tanımadığımız insanlarla. Yani, selamun Aleyküm, yolda binamızda bir adamı tanımaz kıldığını da bilmiyoruz. Bir yani, şey de yapıyoruz. klasik dönem bilmiyoruz. Bilmediğin kimselere selam verme mecburiyetin yok. Sadece şekle, Müslüman e, görüntüsü varsa, yani Müslüman olduğu zanlı Sünnet ehli olduğu zanlı varsa Sen buna selam verirsin Bunda da yanılabilirsin buna rağmen i̇şte Zanla değil ilimle hareket etmek lazım Bizim için ilim ne burada Yani zanını aşan ilim Biz adama bakıyoruz Adam sakallı yani bıyığını kısaltmış Yani sünnet ehli Müslümana benziyor Giyimi Müslümana benziyor Biz buna selam verdik mi Biz üstümüze düşeni yapmış oluruz Buna rağmen bu kişi işte bir kafir olabilir. Hristiyan olabilir. Bu kılığa girmiş bir e, gayrimüslim olabilir. Bu bizim vebalimiz değil. Ama selam. Selam. Selam. Aleyküm selamun aleyküm. Selam. Şeklen bakıyorsun Müslümana benzemiyor. Sünnet eline benzemiyor. Bu Bıyıklar ağzına giriyor. Buna selam vermezsin mesela. Ya, oturduğumuz yerde komşularımız adamla sakal yıkıyor ama bilmiyoruz yani namaz bu günü karşılaşıyoruz. Ee Osman'ın tavrı direkt başlarında selamla bir video başladı. Buna selam verirsek maman mı oluyor yani? Yok. Bir sıkıntı var yani bu selamda. Yok, zahiren zahiren yani fasıklara selam vermek haram değil. Yani böyle anlaşılmasın. Fasa selam vermek haram değil. Fasa sadece onu tedib etmek amaçlı, onun maslahatı umularak günahdan vazgeçirme amaçlı selam kesme cezası uygulanır. Bu ayrı bir şey. Fasa selam vermek haram değildir. Selam Verebilirsin. Yani masraatın gerektirdiği duruma göre burada <gülüyor> hareket edebilirsin. Haram olan bidat ehliyle selamlaşmak. Hocam inşallah oradan gelen selamı almaktan bir sıkıntı var mı? Yok. Oradan derken yani bidatçiden yani, mi, günahkardan mı? Bidatçiden ise almamalı. Çünkü aranızda selamı yayınız. Yani bu kardeşlik için söylüyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ee, aranızda sevgi arttırın. Yani sevgiyi artırın, selamı yayın diyor mesela. Ahmet bin Hanber diyor ki bundan dolayı diyor işte bidat ehline e, selam verilmez diyor. Çünkü diyor bu sevgi yaymak içindir diyor selam. Yani bir bir bebal... Yok. Tanımadığın ayrı bir şey. Şimdi bizim burada kastımız şu. Bidat ehli. Bidat adam Yani bidat ehlâ olduğunu biliyorsun. Sen bunun selamını almazsın. Bidat'ine çağıran. Ve bunu da umumi yerlerde özellikle. Belki baş başasınız, yalnızsınız. Selam verdi aldım. Bundan dolayı bir ebal yok. Ama başka insanlara onun selamını aldığın şeklinde bir intiba vermen sıkıntı olan bu. Başkalarını aldatmaktır çünkü bu. Bizim selamı kesmekteki en önemli şeyimiz bu. O kimsenin nefsine karşı ise gayemiz yalnız kaldığında da selamını alma. Hocam şimdi az önce şeyle de verdiniz ya Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın yaptığı bir tavır. İşte yüzük taktığına göre. Şimdi ben mesela onu e, düşündüğümde Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın Allah Koruma. dışında mesela e, bir şey yaptığında uyarılan bir şey mesela yani. Yani direkt Allah Resulü bir fiil yaptığı zaman Allah için olma şey var. Yani Tabii örnektir. Her fiilinde örnektir. Şimdi Doğru. Bizim mesela o örneği aldığımızda yani Allah için olabilmesi için ben kendi adıma diyorum yani. Orada Allah Resulullah için yapıyor zaten. Allah dininin Evet. Şey yani. Şimdi ben öyle değilim. Yani onun konumunda değilim. Şimdi adam altı yüzü tapmış. Ben ona kardeş Mural Tınır'da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor erkeğe yasak falan demeden, ondan çıkan bir şeyi bilmeden, direkt buğuz yaptığında mesela... Selamun Aleyküm. Bu, Selamünaleyküm. Bu, Selamünaleyküm. Bu, i̇şte bak, işte bu olacak? ''İnnemel âmâlu bin niyyât'' hadisinin kapsamı içerisinde. Yani kişi eğer e, niyeti sırf Allah rızası için o kimseyi o kötülükten sakındırmak, e, o kötülüğüne karşı e, bir tavır almak. Bundan dolayı adamın selamını almaz. Bundan dolayı ecir alır. Niyeti halis, ameli doğru. Rasulü'nün sünnetine uygun bir amel. Bundan dolayı ecir alır. Bir diğeri de onun selamını alır. Niyeti onu ıslah etmek, nasihat etmek. Bundan dolayı da ecir alır. Yani her ikisi de meşhur ameldir. Yani bu iştihada bağlı bir şey. O anda e, neye gereklerine dair uygun e, düşüyorsa iştah edersin. Burada ya hata edersin, ya hesap edersin. Hata etsem bile sıkıntı yok yani. Şimdi ben mesela halde diyelim bir akim işte onları bir meseleyi konuştuk. Şimdi halin durumunu bile genel ediyorum yani. Genel edeyim, Arkadaşları tanıyamıyorum. Evet. Mesela orada bir mevzu, bir münker görüldüğünde direkt mesela yapanı tanıyor. Orada akim mesela benim bir tepkimimi beklemesi lazım. Yani o yan yanayız aynen. Oda içerisinde. Yok öyle bir şart yok. Şart değil yani. Biz kendimiz aramızda konuşuyoruz yani. Şart değil. Yani adamı ben tanıyorum. Adam gelmiş. Bir münkerini gördüm mesela. ben Hemen yüz çevirdim. Çık git buradan dedim. Veyahut da var ya ki o yaptığı şey böyle böyle diye. Orada mesela A2'nin beni beklemez... Bizim buralarda şunu gözetmemiz lazım. Yani... Innema en temuzekir lesti aleyhim bir Yani sen sadece bir hatırlatıcısın. Onlar üzerine zorlayıcı değilsin. Yani ne belaysatırsam Allah Azze ve Celle'nin hitabı. Yani o peygamber olmasına rağmen böyle. Yani bizim insanlar üzerinde emri maruf ne münker konusunda zorlama yapma gibi bir şeyimiz yok. Biz kendi amelimizden mesulüz. Ben kötülükten uzak durur, lafımı dinleyene de uyarırım. Öbür türlü karışmam. Ne halin varsa kendin yani gör. Benim bilmediğini, olmasa ben bilirim ya faziyi bu. O, o amaçlı. Yani. İşte onu sen yani, yaparsın. Onu sen akilden yani. beklemezsin. Yani mesela bir şey özetilebilir mi? O kardeş mesela beni Yani bu işte herkesin kendi fiilleriyle ilgili sorgulanacağı bir alan. Yani işte adına samimi olmaya baksın. Bunda Allah azze ve celalın rızasını gözetmeye baksın. Yani yaptığı iş doğru olsun ve niyeti Allah'a halis olsun. Bu kardeşime böyle bir şey dediğimde o bana Sen da, o kardeşine da, de karışma yani, onu demeye çalışıyor. Bırak evet, o da, evet. o kendi iştahat etsin nasıl davranacağını. Yani böyle bir şey dediğimde ben sıkıntı mı olur ya? Yani karışma derken... Tamam. Yani karışmış terk terk terk olursun yani. Abi, yani demeyeyim. şimdi şöyle bir şey. Yani herkes mesela ben gibi olmak zorunda değil. Herkes ben gibi davranmak zorunda değil. Veya bir başkası gibi. Yani o yüzden biz... Kardeşlerimize hüsünzah ederiz. Yani bize göre yanlış gelen şeylerinde bile. Yani bize yanlış gelen naslara ters düşen demiyorum ben. Bize yanlış gelen nasıl? Ben böyle yorumluyorum, o böyle yorumluyor. Mesela bu mesele işte daha da açık bir mesele. Karşı tarafın maslahatını belki sen aklısın sen daha iyi tanıdığın için. Böyle davranılması gerekiyor. O kardeş onu tanımadığı için şöyle davranıyor. Kendi ilmine göre hareket ediyor. O kendi amelinden mesul, sen kendi amelinden mesulsün. Ona bir şey demem. Zaten o öyle bir şey yaptığında ona bir şey demem. Böyle bir şey demende benim bir sıkıntı var. Var. Hani, sen ölçü değilsin. Yani o nasıl hareket ettiği sürece evet. sen ben kendi de, anladığın de, şekli de, dayatamazsın de, yani. Resulü Aleyhisselam'a hani. Ben Biraz o nasıl hareket emri ettiği aslında. için yani kölesi var ya diyor yani O, için, o, diyor. o zaman yanına durdum Bir Anlatın iş yaptığından yani. dolayı Niye böyle yaptın veya niye böyle yapmadın demedi diyor Enes Radiyalan Kölesi değil hizmetçisi Yaptığın bir şey için Niye böyle yaptın veya yapmadığın bir şey için Niye yapmadın demedi diyor Yani genel bir şey O farklı bir şey Sonra Yani mesela şimdi bak. Öyle değil. Senin dediğin e, biraz farklı bir konuda. Şimdi bu verilen vazifelerle alakalı. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın verdiği vazifeleri yap, yapmaması hakkında. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bazı sabilerini eleştirmiştir. Adamı helak etmişler diyor. Acizliğin çaresi sormak değil mi diyor. Fetva veren bir kimseler hakkında mesela. Adamı helak etmişsiniz diyor. Bir hastalıktan dolayı işte illa gusretmen lazım diyorlar sahabeler. Böyle kendileri fetva veriyor yani. Adamı öldürmüşsünüz diyor. Allah sizi öldürsün diyor acizliğin çaresi sormak değil mi diyor. Yani bu fetva işlerini bilene bırakmak değil midir? Bu sebeple bizler her birerimiz fertleriz. Yani kullarız. Biz insanlara işte Rableri gibi de bakamayız. Naslar kendimiz gitmişiz gibi de bakamaz. Biz nasları bir şekilde sahih naslara ulaşıp bunları doğru şekilde anlamaya çalışan kimseleriz. Bunun için de selefe bakıyoruz. Selefe baktığımızda, mesela Oğuz'un verdiği örnekte Farklı davranışlar var, Allah Resulü'nden de farklı davranışlar var. Demek ki bu yerine göre, adama, kişiye göre o e, Oğuz bir iştahat eder, ona göre davranır, ecir alır. Akil bir iştahat eder, ona göre davranır. Herkes kendi bildiğiyle amel eder. Yani Oğuz burada şunu diyemez, benim söylediğim o. Benim bildiğimde sana amel etmek zorundasın, yani onun diyemezsin yani. Onu... Şunu anladığını düşünün, mesela akil. Nasıl aktardığında o adam çeksin gitsin, yanlış anlasın, mesele değil. Ama orada nasıl kim? Ya biz burada işte e, diğer bilemedim. diğer kanlık yapmamız lazım. Mesela ben senin yanına geldim misal. Evet. Ben hali bilmiyorum. Haldekleri bilmiyorum. Ya Oğuz niye böyle davrandı? Vardır bir bildiği. Evet. Ben bu üstün Zanı'nı yaparım. Ben öbür türlü davrandığımda Oğuz evet. yani kardeşine karşı üstün yaparak o da kendi bildiğine göre davranıyor diyerek yani birbirimize bu şeyi göstermemiz lazım. Onu yapalım, Bunu yapar hocam. Yine anladım. Nasla aktar mesele değil. Yani ben nasıl aktarın diye eleştiremem kardeşim. Ama mesela şu konuda diyebilir miyim? Mesela yapsa öyle bir şey yok da. Yani bağırarak anlat. Mesela anlatırken kavrını iyi var. Yani ben o kardeşim'i mesela nasıl aktardı, o gitti mesela. Kardeşim Anlatmak onun vazifesi mi? Mesela dersin ki akıl anlatmak senin vazifen şey, değil He, yok şey, yok yani <gülüyor> ben misal üzerinden konuşuyorum zaten misal üzerinden konuşuyorum şimdi Münker. şimdi bu onun vazifesi değil Münker diyor, diyor hocam. tamam münkere mani ol diyor anlat demiyor sen eğer gücün yetiyorsa mani olursun nasihat nasihat nasihat etmesi lazım değil mi? Sözünü dinliyorsa nasihat et tabii. İşte onu o zaman anlayacaksın. nasihat ettikten sonra. Senin var mı bir hukukun? Yani sen akili örnek verdiğin için söylüyorum. Yani akil olmasın bir başkası olsun. Ben olayım. Dışarıdan gelen birisi. O ortamı tanımayan. Yani aramızda hiçbir şeyimiz yok. Hiçbir diyalogumuz yok. ilişkimiz yok. Ben nasıl nasihat edeyim ki ona? Onu nasihat dinleyip dinlemeyeceğim sorayım, konusunda. En fazla mesela edeyim. belki hoca vasfıyla işte nasıl anlatırım geçerim. İşte o, o da dinliyor mu dinlemiyor mu ona göre bir şey olur. Yani amele ediyorum bunla? Benim bir soru Benim daha bir var, soru bir var hocam ben. Olacak tamam. Bir soru. Sen yani iki tane soru bir tane. Ne istersen. Sen sor. Hocam nemimiz değil mi? Bak taşman. Evet. Bu uraba yanlarından jim da Orada, diyor, bir bir var, diyor ki Büyük <gülüyor> büyük büyü gibidir diyor. Yani büyük yapma gibidir. Tabii, sözün bağısı yani, siirdir evet. Çünkü diyor yani mesela bir mühendis diyor bir kişinin arasını ayırmak için bir sene uğraşır diyor. diyor. Adam yolda taş atıyor. Bir seferde buz şey gibi yapar insanı. Dur. Aynı büyük gibi mi oldu? Hüküm bakımından değil, bu etki bakımından bunu kastediyor. Çünkü Nebi Aleyhisselatü Vesselam, beyanın bazı siirdir diyor. Bu da faiz kapsamında aynı zamanda yani. Faizin en çirkinleri ırslar konusundaki faizdir diyor. Yani ne demek buradaki faiz? Faiz, riba, kazanç sağlamak. Haksız kazançların hepsine şeriat, faiz diyor. Sen başka bir Müslümanın şanını lekeleyerek, düşürerek kendin artış sağlıyorsun. Yani ondan bir üstünlük sağlıyorsun. Bu da bu faiz kapsamında değerlendirilmiş. Bu manevi kısmı. Yani bunlar şer'i hüküm bakımından, işte sihir gibi, faiz gibi değildir ama hüküm bakımından, yani et, insanlardaki etki bakımından, Allah'ın dinine muhalefet bakımından aynı. Yani Mesela derler ya sahabeden bazıları yalan söyleyenin oruç tutmasına Allah'ın ihtiyacı yok gibisinde. Yani Allah onun orucuna bakmaz manasında. Veya gıybet edenin. Senin bir sorun var dahi. Geçti mi? Şeyi sorun hocam o zaman. Sorun. Ne? Ah'ın neyse sorun. Yok sen sorun. Yani soru değil de başka bir şey. O yüzden, abi, Mesela diyorum. Müslüman kardeşler arasında iftira aldatma, gıybet gibi. Kardeşine eziyet bürcü, fiil. Aleyküm selamım. Bunlara da ee, ara ara devam edip ara ara tövbe edin, yapmayın, Evet. Bu gibi e, sıkıntılar olan kardeşlerimizle Müslüman'ın, Müslüman üzerindeki hakları eda edilmesi gerekiyor mu? Yani çünkü nefsimle yapılan şeylerde... Bunlar anlık şeyler. Yani mesela bir yerde gıybet yapılıyor ve sen de buna şahit oluyorsun. Orada Müslümanlara düşen şey e, bunu engellemeye çalışmak. Engellemiyorsa terk etmek. Yani bundan belki konuşmalarımız çok az selamette kalıyor da, eğer birbirimize bu konularda uyarıcı olursak, yani bizim kardeşlerimiz en azından birbirimizi tanıyoruz hani, bu konuda ısrar edici olmaz inşallah. Gıybet gibi konular. Mesela bu, buna devam ediyor adam. Nasihat edildiği zaman vazgeçiyor ama sonra tekrar dönüyor. Nasıl olacak? Sürekli atırlatacağız yani. Çünkü hepimiz gafiliz. Çok iyi bildiğimiz konularda bu ataları yapabiliyoruz. Şeyden cazide, Hocam hatırladığım kadarıyla birinin taklitini yapmak, böylece yatırma gibi değil tamam. Taklit de yasak. Bir de hocam, bir toplumda alimlerin istihadi meselelerinde farklı iştihatları varsa alım hani ilim ehlinde eleştiremiyor ya. Evet. Herhangi birisini, bir toplumun birisini, birisini, birisi, birisi aradığı zaman Şimdi bu, burada bu, ameller e, konusunda yani amel edeceği konularda bu alimlerin delillerine bakar. Sahih delillerse e, söz konusu olan e, bu delillerin anlama şekillerinde farklı şeyler olabilir. Bunlar da hangisi selefe en uygun anlamış. E, buna bakılır <gülüyor> ve bunla amel edilir. Ama eleştirme olmaz. Yani karşı tarafın yani alimlerden birisini bir tarafın tercih etmediği tarafı belki hatalı görür. Alim olmayan buna eleştirme hakkı yok. Yani ben bunu isabetli görürüm, Bunu namel ediyorum der. Bu tarafı bir alimi aldı bu konuda. Bu taraftaki avam da bir alimin işlerini aldı. Bu avamlar birbirini yani ilmihli de birbirlerini eleştirmede buna zaten hakkı yok. Zaten bu insanlar arasında çok yaygın bir zulüm. Mesela kendisi nasıl okuyor, nasıl bir şey anlıyor, yandakine tebliğ ediyorum zannederek kendi anladığı anlayışı ona dikte ediyor. Ya bırak, sen nasıl aktar, o nasıl bağımsız bir şekilde anlasın belki sen gibi anlamıyor. Olabilir, kendi amelinden kendi sorumlu nasıl anlıyorsa. Ta ki işte mesela icma edilen bazı şeyler vardır ki bunu delille. Yani bu icmayı aktarsın, senin anlaşın icmaya aykırı kardeşim dersin, o ayrı mesele. Bunu ben hazırlamıştım, daha önce İstanbul'da da sunmuştuk da bunu. Bizim şimdi bu tip şeyleri hatırlamamız lazım, yani aramızda tezkir olması bakımından. Çünkü mesela tefsiri aldık gidiyoruz. E, bu tip konular eksik kalabiliyor. Belki tefsir içerisinde de ara ara geçiyor da böyle delil toplu bazen. Metni inşallah e, bu aslında daha uzun bir e, risale. Yakında belki kitapçık olarak basarız inşallah. Hocam hadi kardeş sorunu soruyor da sevgili kardeş sorbetini dinliyor veya görüşüyor. Hadi kardeş şahit oldu bize. Bunu bana bir başkasına anlatması gerekmez Yok. gerekmez. Gerekmez. Ta ki o kimsenin e, aleykümselamın amca. bidatçı olduğu, mesela kulis yaptığı, insanları böyle kafalayıp e, o bidatçilere çağırdığı bunun gibi şeylere şahit olmazsa gizlemesi gerekir. Mesela içimizde zafı olanlar olur. Bidatçı ile mesela selamlaşır, konuşur, telefonlaşır. E, kişi de buna şahit olur bunu umumi yapmıyordur, gizli de yapıyordur. Senin de bunu gizlemen lazım. Ha, Gizlice kendin tavır koyarsın, ayrı mesele. Tabi. Evet, Tabii. Gideceğiz. Ama kafalama varsa, yani sen bunun görüştüğünü biliyorsun, buna burada şahit oldun. Sonra da baktın ki bu kulislerde e, tuhaf tuhaf şeyler söylemeye başlıyor. Yani, yani kafa çelmeye çalışıyor. Buna karşı e, uyarılır. Yani bu, umumi uyarılması gerekir bunun, umumi tavır alınması gerekir böylelerine. İdata çağırılmasa da mesela kişinin tavrında, genel memeci zaten farklı oluyor böyle evet. insanlar. Hani çevresinde onu dinleyen insanlar oluyor ama o insan kötü niyetli değil, bir idata çağırdığının farkında değil ama ona tabi bakıyor. Cahilliğinden dolayı insanlarda bu tip şeyler olabiliyor, başkalar için fitne oluyor, farkında olmuyor. Evet birilerine yani metodik konularda, menheci konularda sıf cahilinden dolayı e, tuhaf tuhaf şeyler söylüyor. Başkalarının kafasını karıştıran, başkalarının fitneye düşüren sözler söylüyor. kendisi de farkında değil. Bunlar söylenmeli. Bunları aktarmak şey değil yani fitne değildir veya laf taşmak yasaklanan bir laf taşma değil. Çünkü mesela münafıkların söylediği sözleri İbn Mes'ud rivayet geliyor Allah Resulü'ne e, taşıyordu veya diğer bazı sahabeler. Yani e, toplumu ifsad edici şeylerde e, bunlar ayrı değerlendirilir. Yani bu size söyleyip de mi yani? Sizin tabii. Programı, yok, yok, tabii. Bu tip şeylerin söylenmesi lazım. lazım. Yoksa o herkesin herkese söylemesi ben değil. İmama söyleyeyim değil mi? E, tabii bu söylenir ve burada tavır alınması gerekiyorsa bu değerlendirilir. Ta ki diğer kardeşlerin de kafasını karıştıracak şeylere şahit olunmasın. Tabii. Mesela burada bir şey konuşuluyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hadisleri defalarca aktarlıyor. Yani bu ilgili deliller zikrediliyor. Sakalı kısaltmak konusunda misal. adam birisi kulis yapıyor. Sağda solda konuşuyor. Ağzı boş. Boş boğazlık yapıyor yani. Ya işte falan calimler de böyle demiş de işte bu görüşte olanlar var. Bu görüşte olmayanlar var. İhtilaf var bu meselede gibi böyle tuhaf tuhaf yorumlar yapanlar duyuyoruz mesela. Bunlar söylenmeli. Buna karşı gereken önlemler alınmalı yani. Mesela kitabı var namaz. ya namazı o mesela evet. namazı Kur'an ve sünnete göre namaz sünnet. ben mesela onu açıyorum okuyorum aleyküm selam eski sohbetleri var bunun... şimdi namaz kitabı namaz kitabını okumalarında bizim herhangi bir şeyimiz yok evet. çünkü rivayet evet. naklından evet. ibaret ama sohbetlere gelince bunların sohbetlerinin dinlenmemesi gerekir Tanı, tanıma. Yok, onu demeyeceğim Normal Orman geçti mi? Ne diyeceğim? <gülüyor> tanıdığım için <gülüyor> diyorum demeyeyim ya. Yani. Şimdi bazı iman dersleri veya şu e, menheci ile alakalı olmayan bazı sohbetleri var. Mesela şu tekbir tekbircilere verdiği bir şeyler var. Valla her konuda sıkıntılar var. Ve insan tamam. bunu da o anda anlayamayabiliyor. Mesela bizim yıllardır e, atmakta zorlandığımız şeyler bu gibi sohbetlerden geçmiş şeyler. Yani insan bilmediği zaman bunları yutar. Öğrendiği zaman da çok geç olabilir yani. Çok insanı batıl üzere e, bir şeyler tebliğ etmiş olabilir. Bu sebeple asıl kaynaklarımız sağlam olsun. Bizim dinimizin bunlara ihtiyacı yok. Yani sahih delillerle baktığın zaman Bizim ne Ebu Said'e, ne Ebu Maaz'ın görüşlerine, ne falanın, filan görüşlerine, asla ihtiyacımız yok. Bizim amacımız Kur'an ve sünnete yönlendirmek. Bundan yasaklamamızın sebebi, yani Ebu Said ve benzerlerinin, konuşmalarının yüzde sekseni felsefe dolu. Yani bunlar belki bir iki tane naz zikrediyor ama umumiyetle Ebu Said'in şahsi, indiği görüşleriyle yönlendirmelerinden ibaret pek çok konuda da sıkıntılar var. Yani selefin menhecine muhalefet var. Zaten e, selefin menhecini bilen herkes, biraz haberdar olan herkes, e, onun bu konuştuğu, yönlendirdiği şeyleri derhal teşhis ediyor ve bu adam Selefi olamaz diyor. İşte bazen dinliyorum ama hani imanın artıyor. Hani Olumsuz yönde bir şeyler veya Mesela Ankara'da yaptığı sohbetler vardı. Orada bulunduk biz. Evet. Şimdi dinleyince biraz yani batılları teşhis edip diyoruz. Yani o yönlü bile burada hala sohbete geliyoruz ya. Yani. yani mesela Ya işte, de, işte onu diyorum ben de. Şimdi biz buralarda yani biz Suizmizan'la bakıyorduk. Eee Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam nefretle baktığım bir olayda bile bundan yasaklıyor. Mesela Deccal dedikleri nerede diyor ben şunun haddini bildireyim diye gider diyor. Onun e, şaklabanlıklarına aldanır diyor. Deccal'ın askerlerinden biri olarak döner kişi diyor. O yüzden biz nefsimize güvenmememiz lazım. Yani bu e, sen bildiğin konularda işte e, imanım artıyor dersin ama bilmediğin konularda belki farkında olmadan batıl şeyler giriyor olabilir. Sormadıklarına olabilir. Bilemezsin ki. Belki sormaya ihtiyaç duymazsın. O kadar emin olabilirsin. Evet, mi? yani sonuçta bir ders Yani burada Fransız, sünnette amel Valla, ba barda çamura bulayıp bulayıp da tekrar yıkayıp suyu israf etmenin alemi yok. Bir de oraya. Ya, bir düzme bir düzme. olma veya yanlış bir şeye düşme gibi bir şey olabilir. Bir yani, olabilir yani? Yani bundan dolayı fitneye düşebilirsin. Farkında ol olmazsın yani. İnsan çünkü bu tür şeylerin farkında olmuyor. Yani batıl girdiği zaman sen onu batıl olarak almıyorsun ki. Hak zannedip alıyorsun. Hak zannettiğin için de buna telafi düşünmüyorsun. Akıl zannettiğin için de buna Hani onlar o mecliste birbirinden ıslah ederler Hani biz demiyoruz ki ben kendi adıma yani. Evet. Demiyoruz ki oradan. Bak bu mecliste konuşulsa, yani o kaçı kayıdı burada açsa, Belki, belki... Ben yani ya açılmaz ki ben demek istediğim yani biz eve gidelim onun sohbetine de bakalım o ne diyor bunu O tarzda değil yani Ama mesela oldu ya şimdi Siz burada dediniz hani oldu ya benim bir bildiğim benim olduğum bir ortam vardı ya şimdi kimseye bir şey demedi ben bunu yürüyorum pazarlamadan yani Ama böyle günahkar olacağım mesela O an düşünmüyorum o arıyorum mesela ne demişiz nerede hata yaptık O tarzda düşündüm Valla bu tip şeylerde hiç yoruma gitmeden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediğine uymak lazım. Yani onlara kulağı tıkamak lazım. Yok, yok. yok. mevcut kayıtlardan bahsediyor. Yani illa ki sen işte dinledim diye günahkar olacaksın ben bunu diyemem de yani Ebu Said'ten bahsediyor. Ama fitneye düşme riski var mı? Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da bunlar hakkında tedbir önlemi almış mı? Yani ümmetine. Biz buna itaat ederiz. Uzak durmamız lazım yani. Yarın bir gün fitneye düşersin, farkında olmazsın. Bilemez insan yani. Genel kalıp olarak o cümleyi zaten bize başından beri bütün hocalar diyor. Mesela bu kalıp cümlede değil. Yani Ebu muazi sohbetine gittiğinde fitneye düşersin. Şimdi kişi... Bunu insanlara, kendine güvenilirmişçesine bunu dinleyin gibi değil mi? emin olmuş gibi değil misiniz herhalde? Evet, hayırım, sağ olun, sağ, olun. Evet. Evet. sağ ol. Kankası Kankası bir de. Bir bir şafa olacak.